blz <gülüyor> kt İsmi duyar da, Muhammed derler de, Mustafa derler de, Mahmud derler de, Ahmet derler de, 210 bir birini duyar da, salat-ı selam getirmezse, buyurun yıkılın. Allah'ın <gülüyor> da salli ala seyyidina ve alâ âlihi ve sahbihi vs. Öyle getirmiyor, terezzül etmiyor daha doğrusu. Rasulullah'ımızı istemiyor. O kavimden, o milletten Bunlar bana cefa etmiş olur, Peygamberimiz, bana cefa etmiş olur. Rasulullah'a cefa eden hiç felah buldun mu hayatta? Kim cefa o belasını buldu. Rasulullah'ın huzuruna cefa vermenin için gönderdikleri kutbeyle ötebe Ebu Leheb'in sıpaları diyeyim bura ya. ağzıma yakışmıyor ya, ne yapayım canım? çok sıkıldığı şey o, onların Ebu Cahil çığırdı da dedi ki, siz iman ileniz yerinde gecinde Ebu Leheb imana müsait değil istiyordadı yok, galibiyeti yok Allah kendi amudiyesi, mevsimde bulunan, mucizeyi açıp gören, gören, Allah imanı nasip etmedi, nasıl gelinemeyelim şimdi? 1400 sene sonra bize imanı nasip ettiler hamdülillah. <gülüyor> kızları onda nikahlıydı. Kızlarını boşarsanız kızlarını boşarsanız kızları avlayarak giderse inanırım. Size istediğiniz yalan kız bulurum dediler bucahid. Böyle eskiyet edeyim de. Cefa edeyim de. Hay kâşıklar. Gelin sizsiz. Hay mahasıl olsun. İkisi annelerimiz, bacılarımız avlayaraktan vardılar. Bizi boşadı ya Resulallahlar. Koksum da hayırlı kocalara gidersiniz inşallah. Osman-ı gibi hayâ ikanına varırsınız. Her peygamberin cennette bir rekiği var. Osman-ı Zinnureyim de benim rekiğimim cennette diyor peygamberimiz. Yüz gibi saha beraber, hepisini Allah yolunda bahşeler Osman'a var. Hayasından, Peygamberimiz bir huyunun başında oturuyor, ayaklarını sarkırtmıştı, Hülya, serinlik gelsin diye, Ebu Bekir sıktı da geldi oturdu, Maruf Garif de geldi oturdu, Ali Yerimurtaza da geldi oturdu, Peygamberimiz hiç duramayordu. Hazreti Osman radıyallahu anh gelince ayağını çekiyordu huyunan, ayağının üstünü örttü ve diz çöktü buyurun ya Osman. Yarasın Allah, biz ya bizimde böyle bir hareket göstermediniz. Osman izinleri gelince niye ayağımız çekirgindinizde üstündeyi döktünüzde diz çöktünüz? Hazreti Osman'ın hayatından gelince kat melekleri diz çöktüler de ben onu bütün diz çöktüm deme. Bundan anlıyor. Hazreti Ali amallar çünkü aleyhiler var. O kadar var ki adaletinden anlar. Sıddığı Azam'ın Beydir'inden anılır, Osman'ın Zinnari'nden anılmaz der. Anlaysa Kur'an'ı cemiren, Hazretler olsun aradılar o an. Dedim, ki, niye İhlas'ı aşağıya yazdığında Tebbekye'de <gülüyor> evi ile evin ve evde mâ eğrmâ anhu ve mekzâd Seyâslâ lârân zâdete hevîn mevâkû hamâyetel hâd fîhâ Hangari'den Allah'ın fikriyle, Allah'ın ümmü mesel. Ne bunu yukarıya yazdın da, Allah'ın bu bahdaniye'nin ayetini aşağıya yazdın. Allah'a, vallahi yemin ediyorum ki, Allah, esnesiyle yemin ediyorum ki, Levhu Mahfuz'a bakmayınca bir ayet O da hep genç yukarıda yazdı, İmdat'ı aşağıda yazdı. ve oraya göre tehdit ediyorum, dedi Osman'ı, Zidureyn Allah Allah'a şakartına dair. <gülüyor> Hazretlerim, Hazretlerim, peygamberimize yeğenler oluyor elbette Tebule'nin çocukları geldi de birisi peygamberimize tükürdü. Pey, senin yüzünden dedi, yüzüne tükürük varmadan melekler tarafından geriye gönderilmiş, geldi yüzüne düştü, orayı ateş gibi yaptı, yenilce yarasına tutuldu, o yaradan göberdi gitti. Allah sana da dedi, hayvanlardan dilini musallelesin de bir hayvan seni gebersin, iyi mi dedi. Peygamberimiz benim kızlarımı anlarak gönderdiniz, değer mi dedi. Ebu Leheb ağlayarak dedi ki, onun duası tut sapmadı şimdi adam, duası kabul olur mu dedi. Ya oğlum iyi kızlar almışsın, sen o yaradan ölüm, sen öyle bir hayvan öldürür göreceksin dedi. Hemi böyle biliyor, hem iman ediyor. maalesef Allah'ım. Ya. Yani sevinim diye söylüyorum bunu. Kevdemi diye konuşuyorum. Şam'a ticarete girerken Erhule develeri böyle ıhtırır ağzını dışarıya. Askerlerini de çevirir. Kutbeyi de ortaya koyar. Yani develerin ve insanların emkan ortasında onu yatırır. Bir hayvan yemesin diye. Bir aslan geldi gece. Hepsini kokuları onlar gelmiş. Allah ona bilecek çekil verdi. Nedir Nefruh'u öldüren sineğe, evriheyi öldüren sineğe, kınlangıç kuşuna. O taşın üstünde evrihe yazdılar. Birisine atmadılar. de. İşte bütün asker kırıldırdı. Nech şa verildi asker durup bir kuş geliyor bir şey bırakıyor devdesine sızanıyordu. Elan tara Elan tara ke ta'alara tu ke bi ashafil fil. Elan hiç ay teyden fil kavlin de außer <gülüyor> alayim ayma eradin. Termihim bi hijarat min ziktin ve da'alun ta'alun ma akul. Subhanallahu azim. Halil-i uzun bahisler, hangisina girsem onun içinde kalır, hiç memaakımız olmaz. Girelim hepsi. Allah kuşlara öyle kiraset verdi ki, böyle evde kimse bizi yıptılar değil, Beytullah'ı füllere yükledim de, Beytullah'ın taş ve toprağını götürecektim. Ne bileyim? Esselam, Allah açtan buyuruyor, elem-i sen görmedin mi ya Muhammed? Elem tera, elem tera, keyfefe ale rabbuka. Rabbum ne keyfiyette icra etti, elem tera, keyfefe ale rabbuka, bi ashab etti, ashabı pire ne yaptı Habibim, sen görmedin mi, görmedi mi ya, onun doğmasından 45 bin evveli mi ama onun bu oldu boğulduğu için işlerdi, anasının baktığında çıktı, o da duaya başladı. Yani bir birşeyi çok duyarsan onu görme manasında olur. Burayı çekilmek geldi yemedi de yemedin mi, görmedin mi? Görmedim ama görmüş gibi duydum. Allah'ımız da elem-i'arem yerine elem-i'a ya. buyurdu. Yani sen görmedin mi? Ashab-ı fi. Ashab fi'ye ne yaptı Allah görmedin mi? Elem-i Yec'al-i Onların hilelerini, hukalarını kıymadı mı Allah? Fitavirin, zayi etmedi mi? Onların hilelerini ayaklarına dolaşmadı mı? Kim hile yapar? Allah onu ayağına dolaştırsın. Hadi dediniz, Allah dinimize, imanımıza, Kur'anımıza, kitabımıza, şeriatımıza, oyucumuza diye kim hakaret eder? Allah onu Ebadi kuşlarının bedehayı kebette gibi kebesi. Amin. Böyle bir amini ya da. Eee helal <gülüyor> <gülüyor> mi çal ke dem ve ansada ali daim Ebadi. Ebadi kuşunu Allah böyle bir para geldi çiklerden para Ve Allah'ı böyle tavaf ediyor. Bu bu ne ola? Ne alamat ola O fil, gördünüz mü? Camızın on büyüğüne girdirler. bahçesinde neler var? Camızdan on büyüğü. bunlar bütçü en iyiymiş yani. Amerika'da neler? De? Ah! diyor. Ondan sonra onun üstüne otopos yapar gibi takvularlar, yüzlerce insan üstüne oturur da götürür, de götürür de. o filler. Mahmut fil vardı ki. O mahsus, tahtı, sürüyor, taşını, Getin, görünce, bu ebreleye mahsus üstünde paktı ne olur sürüyor ve kullarının başına bak lan, gideceksin. Abdurruttalı da kendiniz vardı. Biz ehl-i gününce bu hamlet neresi oldu ondan? Eğer Mekke geliyor deyince ebrele yüzünü görünce ve kulları ilmadiyse ilmi diyecek kadar müzerf görmüş, gayet müzerf. Böyle geldi, elleşeler kalka çıkardı, oraya oturttu, hoş geldiniz Torkan yıldız dedi. Bir arzumuz mübadeli, bizim develeri çevirmişsiniz, almışsınız, kalemek etmişsiniz diye verinize bir evvel geldim. Yazık size dedi. Ben de Beytullah'ı hikma gibiye geldim zannettim. Beytullah'ın sahibi Allah, onun sahibi muhafaza eder. Ben develerin sahibiyim dedi, onun o gibi iman oluyordu işte, devesi imanlı gitti. Yani çünkü وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَدْتَانَ فَسَى رَسُولًّٓا Resul'un kurmadığı zaman oradaki olan hala azab ile bulmadı Allah, bu kadar gibi ilk kurtardı kendini. Gittikten sonra dağlara çekilin geliyor Ebreher çok azamaklı geliyor dedi. Mekke'ye dışarıya şey çektikten sonra kuşlar geldi gel. kafalarına saçma kadar bir şey düştüler. Saçma nasıl tüfekten koşanınca bir adamın kalbine isan edilince öldürüyor. Allah o yarınca herkes geziyor hangi adamın yarısı varsa kuşlara o malumatı verdi Allah onun da ne yapıyordu. Baktı ki kırılıp geçiyor asker. Kendi başlı yerde o kuş aradı bulamayınca bir tarafa sordu, dedi ki benim aram evine yok, bu tarafa gitti. O gün da, darin yanına varmıştık, askerimiz vahy oldu, bir kuş, ve kuş öldürür mü lan o kesti, işte geldi bu kesti, kendi bir kefesle bak geliyor o Allah bilirse, hakta celli eyleyeceği her işi asandır hal eder esbabını bir nâhsada ihsan eder. İl-an! İl-an'dan kırdığını kırar, bir türü direncini almak. Biz bunlara hep inanılsın. Koşun bir cezası ortada kalmış, eğer cezası aramıyor. Aramı haram-ı Şerife Beytullah'ın olduğu harama girmiş. Orada Allah kimseye eza etmez, ceza etmez, emindir oraya girer. Kırk gün bekledi, halkının orada, Hanım şereften çıkınca babasının üstüne güne atlı olarak da gitaldı. Hep ayaklarında yazılıyım. Ya onları ekimden vermedim derdirdik diyor. Ekim biçilirken su supar keyif gele. O da kır ekizdeki kır çienserleri ayak altında kalır ya bütün gençları ayak altında kalır. Beybam benimle kuşman olan Usveyne halife zenceran Bak aslan ki orada birisi de atları develerin arasında açıyor. Bir balık geldi uyanırlar ki bir tane bile kalmamış açıyor açıyor. Devam dua size. En önemlisi bizler cennet olsun diye dua ediyor diye kabul edeceğiz. Korkut değiliz inşallah. Demek ki onlar için boşeget ediyor bu dediğim. Yani benimcə hamı konuşuyor. Efendim Ebu Leheb bu kadar düşmanlığıyla ne oldu? De onu bir de o müddet daha geç ne var? Bir kazası oldu, haber verirsen sığmaz, mevzuunda sığacak gibi değil. Aynı bir zaman ister inşallah. Münezim oldular. Yetmiş tane en büyükleri, böyle ağzını kötü konuşuyor ya, geberdiler. Çünkü onu diyeceğim. Başka? Onlara bir şey yakışmaz, gördüler deysem. Aşık öldü değil. Sala verirler. Ölen hayvanmış. Aşıklar ölmez. Müminler ölmez. Onlar dirilirler ölünce. Ben daha sıfatlarım evet. Acaba ömüyeceğim abi. <gülüyor> Gedirden akın akın geliyor da ağlaşıyorlar yani. hep. Tatlı. Gayet tatlı ben belirmeyeceğim şimdi. Peygamberimizin Birbüsü bizim memlekete göre emmesi, cebelik İberis'ten bir taş bunlardandı bu gece dünyada. 70 parçaya ayrıldı, 70 ev yıkıldı diye görmüştü dünyasında. Buna haber verince herkese bir şüphe girdi, konuşulmaya başladı, hiç duymayan kalmadı Mekke içinde. Ebu Cahil geldi Hazreti Maffas'a. O da köşe halinde daha o zaman. Erkeklerimizin peygamberliği kâfi gelmedi mi de kadınlarımız da peygamberlik yapmaya başladı. Ya bir rüyü görmüş, ne olur mu? Peygamber mi oldu? Yani bu peygamberler, erkek kadın size mi verildi deyip evlence yaptı. Alşam peygamberimizin akrabaları birleştiler. Kadınlar, kocaman Allah'sın sen. Allah'tan bu. Peygamber hakkında demedik. Lan konutmadınız da, şimdi kadınlarından başlattınız? Yani şu herifim ben, malum çatacağım, başka çarem yok dedi. Oraya ulan değildi, Bedir'de tutulduğunu o zaman zam zama dinlenen kimse rüyamda geldi ve feriyat etti. Esed'den o geldi, feriyat etti, herkes Her, Bedir'e gitti. Orada ırınlar geçtiler elhamdülillah. Uzun başında, geriye gelince korkusundan Ebu Leheb gitmedi. Yerine parayla adam gönderdi. Acısının yasından huylandı. Ben orada geberirim diye. Gitmedi. Gelince soruyor. Nasıl oldu yahu? Ya bizden tarafa da muhane bulamıyorum. Çünkü atlara girmişler. Yeşil kanatlılar geldi. Üç bin bir gönderdi Allah. 2 bin de bir gönderdi Kur'an-ı Kerim'e bir melaike yardıma gelmişti o gün. Çünkü kendiler ilk yıl on üç kişilerdi anca. Göbekler binler içerik. Allah'ım da yardım etti mi böyle der, korkmayın. Allah bizden yardımını kesme. <gülüyor> Yonan de fiilledir, bu aralar benimdir. Kıbrıs ki tüm Müslüman'ın elinden alacağı. Yalnız bir meni tarafı idare, bunu tarafı idare edecekler. Bu taraftan Rus böyle bakar, hiçbir bir şey gördün mü kafamıza iklenmek ister? Amerika Her iki bir taraftan bizim düşmanımız Allah hepsine aharisma ile aharisma ile aharisma Allah Müslümanlar alimdir, alim adama Müslümanlar çıkarmaz. Gelince dedi ki ben tanımam dedi. Ümmüfaz'ın anamız da Abbas'ın ailesiyle. Ebu Leher ve böyle haber gelince kölesi dedi ki Hazreti Abbas'ın köyü, onlar melekler işte. Ebu Leher kalktı çocuğa bir tofak vurdu. Melek ne aramış? Melek var mı? Dedi. Melekleri de peygamberi de Allah'ın da inkar ettikleri için çiftler kafir buldular. Biz her şeye inanan bir Müslümanı yirmi, dokuz, yirmi, dokuz gündür konuştu Şimdi şimdi gündüğümüzü istemeye geldik Allah'tan. Ne istiyor? Rızasını istiyoruz. rızasından halde cennetin cemalini istiyoruz. Ver ne <gülüyor> inşallah? Ben işte öyle efendim, Ondan sonra efendim, Ümrü Fasıl anamız, kölenin ağası burada yok diye ne sokak duruyorum deyi çadır direğine alır da Ebu Leher'in kafasına parçalar diye vurursa kafa parçalandı sağlıklar mağlantı ya marakından oradan yara böyürdü bütün vücutu netiz gibi camiden huzurdan haşa ağzımın pek yoluna kalmadı kusura almayın. kenar koktu geberiğini kimse dönmedi birkaç hizmetçiye derler ki ayağından sürün de derya attım derya attılar oraya Ümmü cemil de hammel edel haqabı, peygamberimize eziyet olsun diye bağdan dikeni getirirdi. Dolaydan dikeni, yoluna sererdi, peygamberimiz onun üstünden vesile gider gelirdi, ayağına batmazdı, ipeğin üstünden gider gibi girer gelirdi. Kendiler ayağına basmazdı, batmazdı, sinekler üstüne konmazdı. Üstüne güneş kafasına vurmaz, üstünde bölge varırdı. Beyazlar kızın ev sağlığı cıbırttı gelmez tabi geçen haber verdim. Allah'a baktın ailesine. Ümmü Cemil deyilen kadın, e, onun e, çıkayı getirirken, duvarın başına koymuştu. Cebrail aleyhisselam kötü yüzden Allah dedi çek! Çekince boğazı ipe geçti, Duada boğuldu. Ahşem gelmedi, aradılar, bulamadılar, gündüze kaldı. Ümmü Cemil gelmedi, Ebu Lad'ın hanımı gelmedi diye arıyorlar. Bir türlü bulmaya imkan yok, sabahla oldu. ortada kem aydınca baktılar ki duvara asmışlar, sil siyah, siyah kesilmiş, siyah. siyah. Allah yere emretmiş, üstünü de açtı, üstünü de açmış, kötü yeri açıkta geldi, siyah. Böyle peygamberimize çatanlar böyle yezi gördüler. Allah peygamberimize çatanlardan etmesin resmesin. Kardeşlerim üstüne şey geliyor, Cemaat. O zor bir yere şey giremiyorlar zor zor girdiler. şurayı bir dolgular ona söyledik ona nasıl acınındır aşkı ben <gülüyor> <gülüyor> Bu milletin seyidi, ürbünü, ürbünü, lideri, peygamberler peygamberi. Yani de peygamberler peygamberi. Hatemül İbdiya der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Makhabur, makham-ı ur der. Allah'a yagvat olurdu, miraca istenir. Dimeyle tükenmezsin. Mirac mühabisesi, dimeyle tükenmezsin burada 3-5 saat kalmamız lazım kürsüle. Sen de evrenden duydun, inanıyorsun Peygamberimiz Allah'a gitti. O kadar vardı ki Kur'an-ı Kerim'den bazı gerçinlerim gada kavseyni evetnama et hamra var. <gülüyor> Bunu <da> anlayanı yok hocam. gada kavseyni ev et namah hamra iki erşi kadar <gülüyor> Allah'a İki erşiğin kadar Allah'a yakin oldu. iki karış kadar yakın oldu müfessireli izan. iki kaşın arası kadar Allah'a yakin oldu. اتَّحِيَّةُ سُوِ اللّٰهِ وَالسَّلَمَةُ وَالسَّلَمَةُ وَالسَّلَمَةُ وَالسَّلَمَةُ وَالسَّلَمَةُ Tükenmezsin. Tahiyyete tükenmezsin. gelen Âmenel Rasûlüne böyle selamlar verdi. Allah da selamını aldı, gitti, selam etti. ona selam etti. اَسَّلَامُ Ey yüce Rabbim rahmetullahi ve berekatuhu. Ve selamlar. Peygamberimiz tekrarladı. İmamullah-ı ümmetlerime de rahmeti olsun diye bizi de andı orada peygamberimiz. Daha 1000 yıla gelmeden Allah'ın huzurunda anıldı. Elhamdülillah. Orada nainle şahade cemala Allah'ın cemaline terakkiyor. Kim geldi tahammül edebilirdi? tat kimse bilemezdi çok değil! ancak onun hovsala saklanır. Ve ne etceğe, musa sahihabur maallah musa lillah ya Rabbi seni görsem ve göreyim ne demesin yalnız tamu bak daha tecelli ediyoruz daha nasar etince daha bakınca etceğe Musa Aleyhisselam girer yıkıldı başladı. Ne oldu? Tahammül'e hikaye koydum, tahammül edemezsin. O Cez Muhammed'e bakıyordu. Oh, bildiğiniz gibi der, bildiğiniz gibi der. Allah muhabbetiyle içimizi ne hale koymuşsun. <gülüyor> e sen bu ihya-i saadete güldü çok konuştun. Dur ama cami-i kemirde de çıkaracaklar, buradan boşandınız mı? bir daha sürünün, iki daha sürünün, beş daha sürünün gözlerinize şöyle bakarak ziyaret bine güne yeter inşallah. Müşahede cemane ve kenamu Rab bin İzzeh'e. Allah'a iman ettiği de Allah'ı biliyordu, Allah'a iman etmişti. imanı ı şuhudiyeye, böylelikle iman etmeye sebep oldu, müddetler oldu, ve aşkı Subhani ve Teala o imandan kendisine haber verir. İmandan Allah-u Teala zırtlar kendisine imandan haber verir. اَاَمَنَا رَسُّ اَاَمَنَا رَسُّ اِمَا اِنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَكْبِهِ اَاَيْا اَيَّاسِلَ اَاَيَّاسِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَكْبِهِ dedi. Yani Rasulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Rabbısından gelmişine ''İnzal olunanlara iman getirdin mi?'' dedi Allah da lazıpları. Ben ettim, ''Naam ya Rabbi'' İman ettim senden gelen Kur'an-ı Kerim'e. İman ettim emirlerine, nehirlerine. İman ettim ya Rabbi. Cümle imzal olunanlara da o 100 kitablara e, sokup sahibe geldi. Yani. 4 büyük kitabın Herkese iman, incilere, cevbata da, zevburada, Kur'an'a da biz de elhamdülillah iman ettik. Emel el-Rasûl, emel Billah ve Melaiket. Ya, iyi bilir, ağlayacaksın ya. İman getirdin, hakçerler o alâ etti. Dahi kime getirdin? Ben getirdim. Ve kim ha, kimler getirdi? seninle beraber. Vel-mü'minûne kullun amene billah. Bizi de içine kattı. Müminlerin cümlesi, şu iman edenlerin cümlesi Allahu Azim-i Zişan'a iman getirdi. Allah'a iman etti. İmanımızı kalbile taktık, diliyle ikrar edelim mi? Gidelim. Eş <gülüyor>